kendisini davaların en büyüğü olan İslam'a adayan, bu uğurda karşılaştığı hiçbir zorluktan yılmayan, bir ilim, irfan, fikir, kültür ve dava adamı, Balkan topraklarında tohum olarak ekilen, Anadolu topraklarında kök salıp meyveye duran, nadide ve örnek kişiliğiyle müstesna bir din görevlisi. Milletine, tarihine, kültürüne, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya bağlı, sorumluluk duygusu yüksek, iyi bir düşünür, münevver bir aydın, öncü bir alim. Ali Yakup Efendi. Ali Yakup Cengçiler 1913 yılında Kosova Eyaletinin Priştine Sancağı'na bağlı ...Gilan kasabasında dünyaya gelir. Babası Fatih medreselerinde eğitim görmüş... ...Hafız Hüseyin Efendi... ...annesi ise Hurişah Hanım'dır. Milletler ve devletler sadece savaşlarla var olmaz. Kurulup yaşatılamaz. Veya yıkılıp yok olmazlar. Milleti millet, devleti devlet toprağı vatan kılan en önemli değer inanç ve ideallerdir. Bu inanç ve idealleri toplumla buluşturanlar, yaşantılarıyla örnek olanlar ise hak ve hakikat yolunda koşmaktan ve mücadele etmekten yorulmayan öncü alimlerdir. Bu öncü alimlerimizden birisi de adı ve namı İlim ehlince malum olan idealleri ve hizmetleri herkes tarafından fazlaca bilinmeyen ancak son asrımıza mühür vuran kültür mimarlarımız meçhul ve isimsiz kahramanlarımız arasında yerini alan Evladı Fatiha'ndan Ali Yakup Cenkçiler Hoca Efendi'dir. Bizler de öncü alimlerimizi tanıtmaya, Diyanet televizyonlarımız vesilesiyle sizlerle buluşturmaya gayret ettiğimiz bu programımızda bu hafta sizlere Ali Yakup Efendi'yi anlatacak, hayatından dersler çıkarıp hocamızın azmini, ilim yolundaki gayretini, örnek hayatını sizlerle buluşturmaya gayret edeceğiz inşallah. Sözümüze hocamızın şu ifadesiyle başlayalım. Yarışı kaybedenler yarışa katılıp da sonuncu olanlar değil. Koşmayı, yarışmayı veya mücadele etmeyi hiç denemeyen sadece uzaklardan bakmakla yetinenlerdir der hocamız. Onun için hocamızın anlayışında yola çıkmak, yarışa girmek, festebikul hayrat hayır yolundaki yarışın bir neferi olmak zaten bu alanda başarının bir vesilesi olarak kabul edilmiştir. Ali Yakup Efendi'nin 1913 yılında Kosova eyaletinin Gilan kasabasında başlayan 75 yıllık ömrünün 23 yılı Balkanlar'da, 21 yılı Mısır'da, geriye kalan 31 yılı ise Türkiye'de geçmiştir. Ali Yakup Cenkçiler'in sülalesi, Arnavut asıllı İşkodra Katoliklerindendir. Bu yüzdendir ki ailesi İşkodralılar adıyla da anıla gelmiştir. Ataları Osmanlılar Balkanlara geldikten sonra Müslüman olmuşlar. Ecdadımız o kadar güzel İslam'ı temsil etmişlerdir ki Balkanlarda Müslüman demek, Türk demek yani Müslüman kavramı Türk kavramıyla yan yana iç içe anılır olmuştur. Zira hocamız sıkça anlattığı bir hatırası vardır ki Balkanlarda bir kimse Müslüman olduğunda onun için Türk oldu denilmektedir. Ali Yakup hocamız bu hususu bir sözlerinde şöyle işaret etmiştir. Bugün eğer biz Müslüman olarak kültürümüze bağlı bireyler olduysak bu Osmanlı'nın sayesindedir. Rabbim Osmanlı'dan binlerce kez razı olsun. Topraklarımıza geldiler, bize kendimizi hatırlattılar. Müslüman olmamıza böylelikle dünyamızı iyiliğe, ahiretimizi cennete çevirmemize vesile oldular. Şayet Osmanlı gelmemiş ve İslam'ı bizimle tanıştırmamış olsaydı bizlerin hali nice olurdu unutmayın ki bu sadece benim sözüm değil bütün Balkanların görüşü böyledir Osmanlı'yı çokça sevdiğimden ve savunduğumdan dolayı bana hayret edenler var ben de onlara diyorum ki azizim Osmanlı nasıl sevilmez onların sadece Balkanlara değil bütün İslam alemine hatta tüm dünyaya büyük hizmetleri olmuştur. Bu aziz millet hak ve hakikat yolunda nice şehitler verdi. Tertemiz kanlarını akıttılar, çok büyük fedakarlıklara katlandılar. Bu sebepledir ki kim bu yüce millete ihanet ederse asla iflah olmaz, tarih boyunca iflah olmamıştır iflah da olmayacaktır. İşte Ali Yakup Efendi'nin sahip olduğu İslam ve Müslümanlık şerefine karşı düşünceleri budur. Dindar bir ailede İslami bir atmosferde büyümeye başlayan Ali Yakup, kendisinden büyük iki ablasının hafızlık yaptıklarına şahit olur. Kendisi de tıpkı babası ve ablaları gibi hafız olmayı çok arzular. Ancak buna muvafık olmaz. Bir insanın yetişmesinde en önemli ortam hiç şüphesiz aile yuvasıdır. Ali Yakup'un dünyaya ve olaylara bakışı, ilmi birikimi, kültürüne bağlılığı ailesinde şekillenmiş ve hayatı boyunca bu halden bir an olsun ayrılmamıştır. Ali Yakup 8 yaşına geldiğinde 4 yıllık temel eğitimine Gilan'daki bir Sırp okulunda başlar. Sabahtan öğlene kadar okulda Sırpça eğitim öğretim görür. Öğlenden sonra ise babasından Türkçe ve İslami ilimleri öğrenmeye devam eder. Ali Yakup 12 yaşında ilkokulu bitirir. Bugünler aynı zamanda ablalarının hafızlıklarını ikmal ettiği dönemdir. Ancak kendisi çok arzulasa da hafızlığını tamamlayamaz. Hafız olamamanın üzüntüsünü ise hayatı boyunca hep hoca içinde taşımıştır. Nitekim gün gelecek Mısır'a gittiğinde orada devrin önemli ilim ve irfan öncülerinden Ali Ulvi kurucu hoca ile tanışacaktır. Ali Ulvi kurucu Ali Yakup hocaya 7 dil bildiğini hocanın 7 dil bildiğini öğrenince Kendisini takdir eder ve bunun üzerine Ali Yakup Hoca hafızlığın ilim yolculuğunda ne kadar değerli bir hazine olduğunu şu sözleriyle ifade eder. Azizim keşke yedi dil bilmeseydim de sizin gibi bir hafızı kelam olsaydım. Medresede temel eğitimi bitiren Ali Yakup için ömrünü vakfedeceği bir yol, bir iş, bir meslek belirleme vakti gelir. Peki... Bundan sonra ne yapacaktı? Sırp okullarına gidip bir meslek sahibi mi olmalıydı? Yoksa dini sahadaki eğitim ve öğretimine devam mı etmeliydi? Öncü alimler, ümmeti Muhammed'in selameti için hayatlarını ilim ve hikmet yoluna adayan vakıf insanlardır. Ali Yakup Cenkçiler hocamız da Böylesine mümtaz bir alimdir. Medrese eğitimini bitirdikten sonra kendisi için karar verme vakti gelir. Ailesine konuyu açar, aile büyükleri ona en sağlam ve en doğru yolun ilim yolu olduğunu, hangi yöne gidecekse bu yoldan gitmesini, Müslümanların ilimden uzaklaştıkları için sıkıntılara maruz kaldıklarını, bu sıkıntılardan kurtulmanın yolu ise yine ilme sarılmakla olacağını tavsiye ederler. Kendisini çok yönlü yetiştirmesini, ilim yolundan ayrılmamasını ve ulaşabileceği son noktaya kadar var gücüyle çalışmasını sıkıca tembihler ve hocamıza her fırsatta öğütlerler. Büyüklerinin bu telkinleri Ali Yakup üzerinde Büyük tesir eder ve o yönünü ilim yoluna çevirir. Ali Yakup Efendi bir defasında kendisi için yapılan bu telkinleri, bu istişareyi minnetle anarak şöyle anlatır. Azizim ben derviş meşrep bir adamdım. Eğer beni bana bıraksalar gider bir yere kapanır kendi halimde bir derviş olurdum. Ama bizimkiler buna izin vermediler. Beni kendi halime bırakmadılar, tuttular sen illa ilim yoluna gideceksin, olabildiğin kadar okuyarak alim olacaksın dediler. Ben de öyle yapmak, bu yolu tutmak zorunda kaldım. Şimdi geçmişe dönüp baktığımda diyorum ki iyi ki de böyle yapmışlar. Şimdi onlara hak veriyor, minnet ve şükran duyuyor, onları hayır duayla rahmetle anıyorum. Ali Yakup Hoca, ilim yolunu seçtikten sonra medrese eğitimini daha ileri seviyeye götürmenin yollarını arar. Bu arayış onu 1927'de Üsküp Meddah Medresesine götürür. Ali Yakup, cenkçilerin tahsiline ara vermek zorunda kalması, onun içindeki ilim aşkını sonlandırmamış, aksine daha da alevlendirmiştir. Zira onun amacı sadece bir yerlerden diploma almak, iş güç sahibi olmak değildir. Onun için ilim, sonsuz ve sınırsız bir fetih yoludur. Bu fetih gerçekleştirmesi noktasında en önemli yolculuklarından birisi hiç şüphesiz Mısır Seferidir. Ali Yakup Hoca'nın medrese tahsilini elde etmek istediği dönemde maalesef ki İslam dünyasında ve Osmanlı Devleti'nde ilim müesseseleri özellikle de medreseler gerileme dönemini yaşamaktadırlar. Oysa ki Müslümanların hatta bütün insanlığın iyiye doğru ilerleyişi köklü, yeterli ve kaliteli eğitim kurumlarıyla gerçekleşecektir. Ne hazindir ki o çağda Balkanlar'da böyle bir eğitim yuvası bulmak çok zordur.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 Ali Yakup Hoca, ilim elde etme yolunda hiçbir dünyevi rütbe, mevki ve makam, şöhret ve menfaat, mal ve mülk elde etme beklentisi olmayan öncü bir alimdir. Bu yolun çileli, zor ve büyük fedakarlıklar gerektirdiğinin farkındadır. Ancak bu ilmi, irfanı, fikri, donanımı, entelektüel birikimi nerede? nasıl, hangi eğitim kurumunda bulacağını araştırmaya devam eder. Böyle bir çevrenin Balkanlarda bulunmadığının idrakindedir. Öyleyse ne yapacak, nasıl bir yol takip edecekti, günlerce, haftalarca bunun arayışı içerisinde olur. Ali Yakup Hoca araştırmaları ve yaptığı istişareleri neticesinde düşüncelerini, gerçekleştirmenin yolunu Mısır'da El Ezher Üniversitesi'ne gitmekte bulur. O günün şartlarında Yugoslavya'dan Mısır'a gitmek hele hele onun gibi maddi imkanları bulunmayan birisi için çok zor. Ancak Ali Yakup Hoca kararını vermiştir. Ne kadar zor olursa olsun dönüşü olmayan bu gurbet yolculuğuna çıkacaktır. Gilan kasabasındaki evinden başlayan yolculuğunun ilk durağı Üsküp'tür. Orada sevdiği dostlarıyla bir müddet kaldıktan sonra Atina'daki Mısır Büyük Elçiliğinden vize almak için Yunanistan'a gider. Başvuru yapar, en az iki ay sonra cevap verileceğini öğrenince şaşkınlıktan dona kalır. Bir müddet sonra kendisine gelir, iki ay boyunca kalacak parası ve yeri yoktur. Büyükelçilikten dışarıya çıkıp şöyle caddede dolaşırken bir adamla, bir Müslümanla karşılaşır ve kendisine Gümülcine'ye gitmesini tavsiye eder. Ali Yakup Hoca Gümülcine'ye varır varmaz, Müftü Efendi ile görüşür, Müftü Bey konuştuğu ve ilminden etkilendiği bu delikanlıya bizim senin gibi bir hocaya çok ihtiyacımız var. Yalnız senin tek bir eksiğin var o da cübbe ve sarığın der. Kendisine bir cübbe bir de sarık hediye edip gümülcine de cemaatin önüne çıkarılır. Halk cemaat onun ilim ihlas takva ve vazifesine olan düşkünlüğünden çok etkilenir. Ve burada görev yapmasını hocadan talep ederler. Ancak Ali Yakup Hoca Mısır'a gitmek istediğini halka aktarır. Nasip olursa bir yıl sonra Ramazan ayında görev yapmak üzere tekrar geleceğim diyerek söz verir. Ve dualar ile Gümülcine'deki Müslümanlarla vedalaşıp oradan ayrılır. Tekrar Atina'ya gelir. ...vizesinin onaylandığını öğrenir ve sevinçle Mısır'a doğru ilim yolculuğuna çıkar. 1936 yılında Mısır'a gitmek için yola çıkan Ali Yakup Cenkçiler aylar sonra Mısır'a ulaşır. Onun ilk işi Esher Üniversitesi'ne kayıt yaptırmaktır. Büyük bir uğraş ve takip sonucu ancak iki ay sonra kayıt yaptırabilir. Ali Yakup Hoca'nın Mısır'a geliş amacı bir diploma almak, bu vesileyle bir iş imkanı elde ederek rahat bir hayat sürmek değildir. Zira hocamız kendisini öğrenmeye ve öğretmeye adamış öncü bir alim olma gayesi içerisindedir. Onun amacı İslam'ın ve Müslümanların içinde bulundukları kötü durumdan kurtulmaları kendilerine yakışan onurlu, izzetli, şerefli ve saygın konuma yeniden gelebilmeleridir. Bu yüzden de Mısır'a vardığı andan itibaren onun ilk işi Mısır'a gelip yerleşen son Osmanlı ulemasını arayıp sormak, kapılarını çalmak olmuştur. Bu kapılardan en önemlisi son devir Osmanlı ulemasından olan, Şeyhül İslam Mustafa Sabri Efendidir. Ali Yakup hocamızın Mustafa Sabri Efendi ile daha ilk tanışma ve konuşmasıyla aralarında sıkı bir dostluk başlar ve bu muhabbet 1954 yılında Mustafa Sabri Efendi'nin rahmeti rahmana kavuşmasına kadar artarak devam eder. Mustafa Sabri Efendi ile Ali Yakup hocamız arasındaki muhabbet Baba oğul ilişkisinden de öte sanki bedenle ruh gibidir. Mustafa Sabri Efendi her gittiği yere onu da götürür. Kim olduğunu soranlara yaverim diye cevap verir. Özel sohbetlerde ise Ali Yakup Hoca'yı ismiyle değil de evliyam diyerek çağırırdı. Ancak her ikisi de çok iyi bilmekteydi ki evliyalık ve en büyük keramet istikamet üzerine yaşamak Allah'ın dinine ve davasına sıkı sıkıya sarılmak ve bu davaya hizmet etmekte saklıydı. Ali Yakup Hoca Mısır'da elde ettiği ilim ve fikir çevresinden bir an olsun ayrılmak istemez. Ancak Gümülcine'lilere bir sözü vardır. Bu sözü yerine getirmek üzere iki yıl üst üste Gümülcine'ye Ramazan vaizliği ve hocalığı için ziyarette bulunur. Bu görevinden dolayı Gümülcine halkı Ali Yakup Hoca'ya ücret verirler. O da Kosova'da zor şartlarda bulunan ailesine göndermek ve ihtiyacı olan kitapları almak üzere bu parayı kabul eder. Ve Mısır'a dönmek üzere bir vapura biner. Vapurda talihsiz bir olay yaşanır. Yanına bir genç gelir, Amerika'daki Müslümanlara destek olduğunu, kendisine yardım etmesini ve kendisine vereceği mektubu da ailesine götürmesini ister. Ali Yakup Hoca bu gence inanır ve elindeki bütün parasını ona verir. Gencin evine gittiğinde Evde bulunanlar bu gencin yeğenleri olduğunu, vapurlarda Müslüman gençlere yardım ettiği yalanıyla insanların dini duygularını istismar ederek paralarını çarptığını ifade ederler. Bunun üzerine Ali Yakup Hoca kaptırdığı paralara hiç de üzülmez. Onun üzüntüsü İslam'ı ve Müslümanları istismar ederek, dünyevi menfaat devşirenlerin varlığıdır. Bu olay hocası Mustafa Sabri Efendi'nin kulağına gelince talebesine şu nasihatta bulunur. Bak Ali Yakup Efendi evladım, nimetlerin en kıymetlisi imandır. Özellikle de kadere imandır. Sakın keşke deme, şeytanın vesvesesine aldanma, artık geriye dönüp hayıflanma. İleriye bak kim bilir belki de bunda bilmediğimiz nice hayırlar vardır. Ali Yakup Cenkçiler 20 yıldan fazla kaldığı Mısır'da eğitimini tamamladıktan sonra önünde pek çok seçenek belirir. Ancak onun küçük yaşlardan beri hayali Türkiye'ye gitmek orada eğitim ve öğretimin bir parçası olmaktır. Ali Yakup Hoca kendisi ve ailesi için şeref bildiği Müslümanlığını Osmanlı'ya borçlu olduğunun bilinciyle bir ömür geçirmiştir. Bu sebeptendir ki hayatının geri kalanını ana vatanı olarak gördüğü ve hasletiyle yanıp tutuştuğu Türkiye'de geçirmeyi, İslam'ı dünyaya hakim kılan bu aziz milletin yeniden ilmen ve fikren yükselmesine, ve ilerlemesine katkıda bulunmayı çok arzu etmektedir. Kahire Üniversitesi kütüphanesinde görevli iken Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'ne bir tercüman arandığı haberini alır. Aradığı fırsat kapısına gelmiştir. Sınava girer ve tüm sınavlarında olduğu gibi bu sınavı da üstün başarıyla kazanır. Artık Demir alma vakti gelmiştir onun için. Canından aziz bildiği Anadolu'ya doğru 1957 yılında yola çıkar. Ali Yakup Hoca Ankara'ya gelir gelmez bir yandan büyük elçilikte görevini sürdürürken diğer yandan da hizmet edebileceği eğitim kurumları ihlaslı ve kabiliyetli talebeler aramaya başlar. Ancak ne böyle bir eğitim yuvası ne de böyle bir talebi bulabilir. Bu durum kendisini büyük bir üzüntüye sevk eder. Zira o bu topraklara para kazanmak için değil öğrendiklerini insanlara öğretmek için gelmiştir. Bunun için asla durmayacak ve yılmayacaktır. Ali Yakup Hoca Ankara'daki büyükelçilikteki görevinden istifa eder... Ve nasibini bir de İstanbul'da aramaya karar verir. Ali Yakup Hoca İstanbul'a geldiğinde başını sokabileceği bir yeri kalacağı bir evi yoktur. İstişare yapmak üzere yıllar önce Mısır'da tanıştığı, kendisiyle hacca gittiği ve çok sevdiği arkadaşı Beyazıt Camii Başimamı Abdurrahman Gürses hocamızın yanına gider. Abdurrahman Gürses Hoca onu evinde kalmaya zorla ikna eder ve Ali Yakup Hoca bir yıl bu ilim yuvası evde misafir olarak kalır. Bir yıl sonra bir fabrikada muhasebecilik işi bulan Ali Yakup Hoca Abdurrahman Gürses ve eşinin delaletiyle 1961 yılında cefakar, vefakar, dindar, ...ve tam bir Osmanlı hanımefendisi olan Muammer hanım ile evlenir. Ali Yakup Hoca İstanbul'da çalışmaya başladığı bu iş yerinden emekli oluncaya kadar... ...bir yandan işini hakkıyla yapmış, diğer yandan da ilim yolunda önüne çıkan en küçük fırsatları değerlendirerek... ...ilim taliplerine ve heveslilerine İslami ilimleri öğretmeye gayret etmiştir. Ali Yakup Hoca emekli olduktan sonra tüm öncü alimlerin yaptığı gibi ilim elde etmekten ve elde ettiği ilmi taliplilerine aktarmaktan bir an olsun geri durmaz. Öncelikle medreseye çevirdiği evinde orta ve yüksek öğrenim gençliğinden isteyenlere özel dersler vererek birçok talebe yetiştirir. Nihayet yıllardır hayalini kurduğu, ve hasretiyle yanıp tutuştuğu bir ilim yuvasına kavuşur. İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'nde 1976 ile 1980 yılları arasında tefsir, kelam ve belagat derslerini okutur. Bu vesileyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nda vaizlik, müftülük ve idari kadrolarda görev yapacak nice hocaların yetişmesine katkı sağlar. Sözlerimi Ali Yakup cenkçilerin hayatını iki cilt halinde kaleme alan Mustafa Atalar Bey'in hocamızı anlatan şu ifadeleriyle sonlandırmak istiyorum. Ali Yakup Hoca'nın hayatta en çok sevdiği, en çok değer ve önem verdiği şey ilim ve irfan yolunda olmak, okumak, okutmak ve adam yetiştirmek. O hiçbir maddi ve manevi karşılık beklemeden seve seve ilim öğretmeye ve insan yetiştirmeye adanmış gönüllü bir hizmet eriydi. Kendisine ilim için gelen hiçbir insanı geri çevirdiği vaki değildir. Bu vesileyle ömrünü ilme, talebe yetiştirmeye adayan Ali Yakup Cenkçiler hocamız başta olmak üzere Yüce dinimiz İslam'a hizmet eden bütün gönül erlerine Yüce Allah'tan rahmet diliyor. Dünyada olan hocalarımıza sağlık, sıhhat ve İslam yolunda hayırlı hizmetler niyaz ediyorum. Ali Yakup Cenkçiler Hoca Mayıs 1983 yılında felç oldu. 5 yıl bu hastalığa sabrederek 22 Mayıs 1988'de İstanbul'da vefat etti başta yetiştirdiği talebeleri olmak üzere binlerce seveninin duaları ve şehadetleriyle Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirne Kapı Sakız Ağacı mezarlığına defnedildi.